Merhabalar, ben Emre. Yeni bir hafta, yeni bir pazartesi, yeni bir Söz Küçüğüm programı ile birlikteyiz. Ee, yanımda Selam ve e, Anıl var. <gülüyor> Çıralı'dayız aslında. Bu haftaki programı size Çıralı'dan yapıyoruz. Evet, medya analizi evet olacak. aslında sözküçük kampına geldik buraya evet. çok güzel geçiyor her şey çok güzel hava çok güzel deniz çok güzel evet. bir yandan da bir program yapalım dedik ikinci günümüz değil mi? Evet bugün buradaki ikinci günümüz bu hafta biraz biz aslında medya analizi yaptık evet. baktık işte hani biraz medya gazete yoğunluğlu evet biz gazete yoğunluğlu çalıştık ne nasıl haberler var. Plan diye bir bakalım dedik hani ne kadar çocuklarla ilgili şeylere değinmişler neler çıkmış filan birkaç bir haber bulduk sizinle paylaşalım üzerine biraz kendimizde yorum yapalım diye ee, ya tabii ki de o kadar haber içinden yani öyle, muhteşem bir oran yok hani haber çıkacak sürekli kötü haberler var çocuklarla ilgili o da bir iki tane çıkarsa. Gör bu kadar yani. yani. Değerlendirmeye evet bakalım neler bulmuşuz, neler üzerine konuşacağız. İsterseniz ilk haberimizle başlayalım. Evet. Ee, birinci haberimiz de bu dershanelerin özel okula oluşturulması ya da tamamen kapatılması. Evet. Onunla ilgili bir haber bulduk. Aslında olay şu, haberde şunu anlatıyorlar. Ders, e, şey, özel okula, lise özel liselere, özel okullara kayıtların arttığından bahsediyor. Daha çok çocuğun gönderilmeye başlandığından bahsediyor. Önce Anıl'a soracağım. Anıl sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Dershaneleri kapattılar, birçoğunu özel okul yaptılar. Şimdi özel okullara giden öğrenci sayısı arttı. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Dershaneleri yani gelir açısından değerlendirerek kapattılar. Hı hı. Ancak tam tersine özel okullara daha çok ilgi gösterildi. Bu düşünülmeden, yani bir kısmına bazı yerleri düşünülmüş ama tam olarak içine yani girilmemiş bir durum. Yani sonuçta sen dershaneleri kapatıyorsun ayrımcılık olmasın, herkes eşit bir ortamda ders görsün diye. Ama burada da işte parası olan özel okula gönderiyor. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Sen şimdi şey yapıyorsun, tamam mı, hani eşitliği sağlamak için bir kurumu kapatıyoruz Yani kurumları Aynen. kapatıyoruz biz burada. Her insanın gidemeyeceği kurumları onları özel okullara getiriyoruz. Ondan sonra onlara talep artıyor. Bu sefer eşitlik sağlanıldığı düşünülüyor. Aynen. Ama yine parası olan gidemiyor aslında. Yani hiçbir fark yani yine yok. Yine bir ortada eşitsizlik var aslında. Çünkü okulda gören öğrencinin dersi okula görülen derste Özel okulda ya da başka derslerde falan zaten, görülenler çok ayrı. Evet, bir de şöyle bir şey var, aslında konu o değil. Bence konu şu, e, zaten böyle sınırlı sayıda iyi devlet lisesi var. Aynen. Her devlet lisesi iyi değil. E, hani Anol Dolu diye nitelendirdiğimizin de hepsi iyi bile değil, düşünün o kadar. Ve onların puanları o kadar yüksek ki öğrenciler ya Parası varsa özel okula gidebiliyorlar. Parası yoksa e çok az bir devlet kısmı. düz lisesine gidebiliyorlar. Orada da alabilecekleri işte nasıl bir eğitim varsa ancak onu alabiliyorlar. Aslında yani illaki bir eşitsizlik var ortada. Yani tabii ki de verilen eğitime baktığımız zaman da öyle değil Yani ben şeye örnek verebilirim. Ee, okulda hocamız anlattı. Kendisi hem aynı zamanda dershanede de çalışıyor işte. Yani dersende görülen e, eğitimde diyor, sizin bir şey bilmeme gibi bir şansınız yok diyor. Onlar diyor hani e, orada bilmek zorundasınız diyor. Çünkü hani o disiplin var diyor ama hani okulda öyle değil diyor. Ben 21 yıllık, yani 21 yıllık öğretmene e, DDA'yı sorduğumda hani o bile nasıl, hani, nerede ayrı yazılacağını bilmiyor diyor. Hı hı. E, şimdi okuldaki öğrencinin gördüğü hani dersen de gör, görülen ders nasıl biri olsun hani? Aslında derslerim bence bir yandan e, iyiliği şuydu. E, seni sınava hazırlıyorlar ve ben iyi olduğunu düşünüyorum. Hani sınavı hazırladık hazırlama konusunda yararlı olduğunu ya düşünüyorum. Eğer sen o verimi alabiliyorsan. Sen bu sistemi sınav sistemini koyuyorsan. Yani yapmak, evet. Çünkü okulun şöyle bir yanı var. Okulun işlemek zorunda olduğu bir müfredat var. Evet. Ee, ve bu müfredatı işlerken bir yandan da üniversite çalışması yapmak çok zor. Ve aynı zamanda sen o seneyi bitirmen için o müfredatı görmen gerekiyor. Yani orada müfredat da ne kadar hani böyle düzenli, e, tertipli işliyor. Çünkü yani okulda böyle bir dönem işte bir haftasında müfettiş geliyorsa işte o hafta defterleri doldurma çabası, işte öğretmenlerin ona göre işte derslerinin değiştirmesi falan o zamana yakın hani tavırlar da falan. Yani, evet biraz bilmiyorum ben garip buluyorum bu sistemi. Zaten şey de garip değil mi? Hani her okulda eşit eğitimin olmaması. Yani, yani. her ben gidebildiğim her okulda bana yetebilecek iyi bir eğitimi alamıyorum. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı eğitim düzeyi yok. Bu Sen kötü bir aynı şey aynı yani. sınavı koyuyorsun ki ortaya öğrencilerden bunu yapmasını bekliyorsun. İşte ve ben o sınavdan işte mesela atıyorum o gün midem bulanıyordu ya da başım dönüyordu. Aynen. Biz, hani aslında yapabileceğimiz sınavı bir yapamadım. Ama ben yine de ona göre değerlendirmek zorundayım ve ben aslında çok iyi bir okula gidebilecekken daha kötü bir okula gitmek zorunda yani, kalabilirim yani. Yani de olmuyor aslında evet. bu durumun yani. Diğer bir seneyi hazırlanmaya çalışan yani psikolojik olarak daha işte. Daha zor oluyor tabii. tabii. Böyle karışık bir sistem bu. Bununla ilgili aslında bir haber gördük. Bunu biz böyle değerlendirdik. Ya aslında hani bütün şimdi geçeceğimiz <gülüyor> konuların şeyi de bundan geçiyor hani bu konudan geçiyor. Evet çünkü aslında bizim çocuk Temel olarak en sıkıntılı abi. olduğumuz konu eğitim konusu yani tabii ya, ki de bir sürü konu var ama en çok yoğunlaşılan en çok gündemde olan konu genelde eğitim oluyor. Evet. Ee, ya, bu arada gen... bütün sorun hani o değil mi? Aynen aynen öyle ve bu arada şey yani e, medya analizi yaptığımızda da genelde en çok eğitim konusunda evet. e, haber ya, gördük biz. Ya mesela ben şunu söyleyebilirim. Yine okuldaki öğretmeninden bir şey vereyim örnek vereyim. Ya adam işte 12 senedir biz işte zamir, sıfat falan filan onları görüyoruz. Hı hı. Yani bir yer ben ilkokulda da hatırlıyorum o dersleri gördüğümü. 12. sınıfa gelmişim hala aynı şeyleri hani tekrarlıyorlar ve adam işte böyle hani birkaç şey sordu hala bilemeyen bile yani 12 senenin üstünde bilemeyen bile çıktı. Yani İsrail e örnek vereceğim İsrail'de bizim yaşımızdaki çocuk işte uzay astronomisi. Ee, işte ayrı fizik, kuantum bilmem ne, şeyleriyle ilgili ayrı özel seçmeli dersleri seçebiliyorken biz hala 12 yıldır durduğumuz aynı yerde. İşte herkesin farklı nasıl söyleyeyim, çok bilmiyorum, konuşamadım, <gülüyor> <gülüyor> konuşamadım. <çağlamış gülüyor> yani şöyle düşünüyorum, farklı yani... sistemler var ortada. Çok yani hangisi var. doğru, hangisi yanlış tartışılır yine burada. Ee... Ama böyle sıkıntılarımız var. <gülüyor> yani, hem de büyük sıkıntılar. Yani. <gülüyor> ee, diğer bir habere bakacak olursak, e, anaokulunda da kalorifer peteği ayak kırdı. Yani istismal aslında... Ee, i̇hmalkarlık. Ee, bu haberde şöyle, bir anaokulu çocuğu, anaokul çocuğunun ayağına kalorifer peteği düşüyor ve çocuk bacağını kırıyor. Ee, bu ihmalkarlıklarla ilgili bir sürü haber var. Mesela bundan önce işte Efe Boz'un ölmesi öldüğünü biliyoruz. Lavabo düşüyordu okulda, anaokulunda yine kafasında. Ondan sonra onun dışında bilmediğim başka haberler de gördüm mesela. Onu araştırırken başka bir ilkokulda çocuğun teneffüste mesela başına bayrak direği düşüyor ve çocuk ağır yaralanıyor. Hani cidden... Yani çok absürt şeyler bunlar çok yani. Çok korkunç anladın hani... mı? ve bu kadar olaya rağmen hala olmaya devam eden. Ya yani hayır bir de sınıf. okulun hani okulun müdürünün yaptığı açıklamada da işte çocuk koşarken ayağını çarpmış öyle düşmüş diye caliperi Ve yani da o monte yani. edilmiş bir caliperin ayağını çarpıp düşmesinden filan ya bilmiyorum ve aslında şöyle bu haberi baktığımızda Anıl da kendi söylemek ister bence bir sözleşme yani. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bir madde ile birleştirdi bu haberi. Sen söyle maddede ne aslında bize. Ee, madde 6 Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde Yaşamak her çocuğun hak, temel hakkıdır. Ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Nasıl bağdaşladın bu haberde? Ee, bir madde var. Yani ye, gö, e, Bunlar olmaya devam ettiği halde, hani bir, bir kez olur belki yanlışlıkla olmuştur veya herhangi bir şey deyip geçiştirebiliriz ama Bunlar sürekli olduğundan dolayı bir önlem alınmıyor. Hı hı. E, bu madde de edilmiş oluyor. Ben yani yani buradan daha Çocuklar ok vakitlerinin önemli bir kısmını okulda geçiriyorlar. Hı hı. Ve aileler de hani çocuğunu oraya gönderdiği zaman güvende olduğunu, hı hı. işte için rahat ister, etmesi gerekiyor. Tabii. Yani hangi veli bunların yaşandık, Bunlar yaşandıktan sonra içi rahat bir şekilde gönderebilir ki yani. Bayrak direği düşüyor diyoruz işte kalorifer ayağını düşüyor falan çok ne gerçekten hani kötü şeyler ee, bununla ilgili başka benim söyleyecek bir şeyim yok ee, diğer haberimize geçebiliriz ee, bu da aslında şöyle bir haber ee, 2011 yılında 14 tane Alevi ailesi e, Din yani okullarda din dersinin gösterilmesiyle ilgili bir e, başvurda bulunuyorlar yani okulda din dersi zorunlu tutulmasına ilgili e, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, bunu onaylıyor e, ve diyor ki din dersi uygulaması derhal son vermesi, derhal son vermesi kararı alınmalı diyor e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, yeah, her okulda zorunlu aslında bakarsan yeah. din dersi. Yok hayır, hani din dersi sadece din dersini kullanınca sanki din dersi kaldırılacakmış gibi. Hayır. Hani öyle karar demek istemiyorlar. Gibi oluyor. Yok öyle demek hayır. istemiyorlar. Yani zorunlu... Anladım anladım. E, ama şu burada şöyle aslında, e, bunu konuşurken biz e, Emre ile biraz bu konu üzerine yorum yaptık. E, aslında ol, olay şu, burada şu. Alevi aileleri yani Müslüman oldukları için bu dersi görmek zorunda çocukları. Alevi ailelerinin. Ama aslında e, onların düşündüğü şey de şu. Din dersleri Sunni inanışa göre gösterildiğine evet. inandık, inanıyorlar. Sünni evet. Ve e, onların inanışlarıyla Sunni inanışlarının farklı olduğu bazı noktalar var. Aynı olduğu bazı noktalar da var ama Farklı olduğu noktalarda var ve aslında onlar çocuklarına şöyle yapmaları gerektiğini söylerken okulda bunlar tam tersini görüyor. Ee, o yüzden aileler bundan rahatsız oluyor ve buna bir da bulunuyorlar bu konuyla ilgili. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu onaylıyor. Ya burada ne aslında şey var yani öğretmenin kendi ders işleyiş biçimi falan filan hani Başka okullarda nasıldır pek bilmiyorum ama kendi okuluma hani düşündüğüm zaman ya ben o kadar çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum yani <gülüyor> öğretmen Hristiyanlığı aynı anlatırken de hani bütün genel sınıfı anlatıyor ne olduğunu anlatıyor hani sen bunu böyle yapacaksın böyle yapacaksın diye hani üstelemiyor ya da bastırmıyor yani Sünni sen sen işte Ramazan ayında oruç tutarsın işte zekat vermek senin görevindir namaz kılmak senin görevindir işte bazı temel şeyleri anlatır. Ama sen Aleviysen de ki bunu kendin de biliyorsan eğer nasıl ki bunu biliyorsan işte oruç tutmak tutmamak senin tercihin. Namaz kılmamak da senin tercihin. Yani sonuçta sana baskı yapmıyorlar ki orada. Evet ama bak konuş şu aslına bakarsan. Şimdi sen bu inanışlara sahipsin. Tamam mı? Senin gittiğin okulda ...sana bunların her gün, mesela her, gü, her hafta sana din dersinde bunun tam tersini anlatıyorlar sana. Işte. Sen oruç tutman gerektiğini, namaz kılman gerektiğini falan söylüyorsun sana her hafta dersinde oruç tutulmamı, hani oruç tutmak diye bir şeyin olmadığını, yani bahsetmiyorlar yani, bile anladın tamam mı? Benim, yani ne bileyim, Onlar benim o şu aynı sorun. durumdalar. Yani benim isim pek sorun olmazdı diye düşünüyorum. Yani ben işte bakarım etrafımda hani bir sürü sünniye var, işte çoğu Senin oruç için, tutuyor falan. Yani belki... Ben bundan en, ne bileyim, rahatsızlık pek duyacak bir şey var. Onun inatı. E yani. Sen rahatsızlık duymayabilirsin ama bir tek sen ama değilsin. Peki okuldaki öğretmen hani sen bunu böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, işte alevilik böyle kötü, hani yani, e, ama onu Ama onu dinlemek hayır orada kötü bir şey anlatmıyorlar yani evet. yani seni zorunlu tuttukları bir nokta yok tabii ki de ama olay şu çocuk onu dinlemek zorunda. Ya, tamam yani inanmadığı bileyim... bir şeyi bak inanmadığı bir şeyi dinlemek zorunda bırakılıyor. Ya, tamam hani Anla inanmadığı bir şeyi anlıyorum Müslüman dedik işte e, Sünni olsa da Müslüman Alevi olsa da Müslüman dedik e, Sünni olan bir çocuk o zaman e, işte Aleviliği dinle Ristiyanlığı da dinlemek isteyebilir. Hani dinlemek istemez belki. Yani haftada Ama... iki, iki ders belki hani bunu görecek. Çocuk hani farkındadır belki o şeyin e, yapmaması o... gereken şeyler ya da inandığı şeyin hani farkındadır. Şöyle dediğin gibi olsaydı doğru olabilirdi. Ama bizim gördüğümüz din derslerinde bize Hristiyanlığı tam olarak anlatmıyorlar. Yani ben aslında e, anlatılanlara göre sadece Müslümanlıkta tam olarak neyin ne olduğunu biliyorum. Hristiyanlıkta tam olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Ya işte Başka yani. Başka dinlerden. Hani hocaların işte okuldaki ders işleyiş biçimi şeyi yani. Hocanın o... ders işleyiş biçimi değil de sanki biraz çocuğun zorunda bırakılmasıymış gibi geldi bana. Ne? Ama bazen böyle fikir ayrılıkları olabiliyor tabii. Bilmiyorum. Ben haklı buluyorum. Yani. Yani bana çok şey <gülüyor> abartılıyormuş gibi geliyor bu. Peki. Ayrılıklar olabiliyor. Bunun üzerine tekrar konuşuruz. Ee, bu arada bir müzik molası verelim. Sen seçtin ee, şarkıyı, sen söyle. Evet Emin McDonald'dan e, Slow It Down şarkısı. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Never knew you before. I'd been walking around with my eyes on the floor, but now you're everywhere. slow it dinledik. Şimdi devam ediyoruz. E, bu haberimizde aslında biraz da şeylerden bahsedeceğiz. Bu sokaklarda artık çalıştırılmak zorunda kalan çocuklar mı? Çalıştırılmak zorunda kalan ya da kendisi çalışmak zorunda kalan. Ya da işte e, bunun dışında şey de var. Hani bu e, düğün konvoylarında evet, evet. para, e, para çocuklar. isteyen çocuklar. Bununla ilgili bir haber var. Ama bence e, haber biraz yanlış, yani yanlış bir haber bence bu, bu biraz. Bu teröre son diye bir... Bu teröre son diye bir, evet baş, dev bir başlık. Ve e, aslında haberi yazarken çocuklarla ilgili e, bir şey yok. Ondan sonra resimlere eksi. bakıyoruz. Hepsi çocuklar. Sanki sen, yani, bu yük direkt çocukların üstüne atmışlar. Böyle bence yanlış bir haber çünkü e, bir de ne, ne terörü hani He. bu var ne teröründen bahsediyoruz. Ya haberin aslı şu aslında hani e, bu zorla işte trafikte e, cam silmeye çalışan çocuklar ya da gelin arabasının önünü kesip işte para isteyen çocuklarla Hı -hı. ilgili. Ee, polis artık gözetimde olacak mobiselerden falan hani gördüğü zaman direkt olay yerine müdahale edecek on çocuk işte 15 yaşından küçükse ailesiyle hani irtibata geçilecek işte ya da 15 yaşından e, büyükse de direkt kendisiyle konuşulur yani 80 lira gibi bir para cezası olacak ilk olarak zaten yani manşete baktığımızda terör olarak yanlış kullanılmış hı hı. Ee, sonra resimler fotoğraf olarak Yine yanlış kullanılmış. Hep çocukların ismi var ama e, Resimlerde e, Yazıda ancak hep yetişkinlere yönelik şey var. Peki, resimlerde çocuklara hani, yönelik diyorsunuz. Sence hani bu şey kanun çıkmış ya artık bunlar engellenmeye çalışacak işte 80 lira para cezası falan filan. Peki bu hani çocukları korumaya yönelik mi olabilir yoksa Hani bunu engellemek işte sürücüler için ya da çiftler için falan kolaylaştırıcı olsun diyebilir. Bence sürücüler ve çiftlekçilik kolaylaştırması <gülüyor> için. Yani bilmiyorum belki diğer tarafından da hani düşünülebilir ama hani bu yasayı çıkartırken ben zannediyorum çocukları düşündüklerini. Tabii ki düşündüklerini. Yani, düşündüklerini. yani izlediğim haberde çocuk gelin arabasının üstüne atlıyor. Ya yani adam Hı -hı. ne yapıyorsun ezileceksin falan diyor. Adam çocuk işte ben canım yolda buldum sana ne diyor. Hani ezilirsem ezilirim. İşte para, bana para verdi yani. Yani o an para çocuğun yani alacağı 5 kuruş para çocuğun canından daha değerli bir hale gelebiliyor. Evet, yani bu ço dediğin çok hani, önemli bir cümle. Bunu iki türlü anlayan insan var. Bir kötü bir iyi, Yani bir kötü bir de daha düşünceli diyeyim. Ee, çocuk bunu zorla yani yaptırılıyor olabilir ya da gerçekten ihtiyacı olduğu için kendisi yapıyor olabilir. Cam silmek gibi, araba camlarını. Bir de gerçekten kötü örnek hani yani gerçekten kötü davranışta da buzunuyor olabilir bunları yaparken hani ya Evet gerçekten bir yandan Kötü şeyler de olabiliyor yani Çünkü bu hani durumda çocuk bir eline tiner alıp işte arabanın önüne geçip antenini tutup ya Antenini ya işte sana tiner dökeceğim üstüne atacağım ya da bana para ver demesi Hani o hale geldiyse durum artık hani gerçekten sorun var ya işte böyle kötü örnekleri de var. Bir yandan da hani e, şikayet ederlerse bir para, polis müdahale edecek, para cezası alınacak filan deniliyor ya. Bir yandan da aslında şöyle bir şey var. O çocuk gerçekten ihtiyacı olduğu için bunu yapıyor olabilir. Gerçekten parayı çok masum bir şekilde yapıyordur bunu. Ya da yaptırılmak zorundadır. Yani ya işte bu genel... daha kötü bir durum aslında. Çocuk yaptırılmak zorunda bırakılıyor olabilir. Bir, ya, o yüzden tarafından. de terör demiş olabilirler aslında. Yani ama benim bir şey söyleyeyim mi? Benim gördüğüm kadarıyla ya çok çok fazla bilmiyorum gerçekten bu konuyla ilgili. Şu yani e, düğün konvoyları, gelin arabaları, balolarıyla ilgili bölüm ama gördüğüm kadarıyla şu e, genelde e, böyle işte gelin alır arabalarından zarflar içinde bir miktar para çocuklara verilir araba hani yolla da zaten bir topluluk oluşur, çocuklara verilir. Hı. Ondan sonra e, her herkesin yaptığı genelde e, tabii bir şey bu. Devam Sonunda işte. şimdi atıyorum hani çocukların bir kısmı alabiliyor, bir kısmı alamıyor. Onlar da isteyince ve bunlar onlar onlara vere veremeyince yani zarflara bitiyor atıyorum ya da işte vermiyorlar. O zaman orada bir şey çıkıyor. Evet böyle. Bu da başka bir haberimizdi. <gülüyor> Aslında konular, ya bizim bu haftaki medya analizinden bu kadar. Bunları çıkarttık, bu kadar haber çıkarttık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Ee, bize görüşlerinizi bildirmek isterseniz söz küçükün radyo adresinden olumlu veya olumsuz istekleriniz de olursa bize ulaşabilirsiniz. Bekleriz. Evet. Ee, çıralıdan <gülüyor> görüşmek üzere diyoruz. Söz küçükün.